Harika yüzük. Bir zamanlar bir kral yaşarmış ve bu kralın iki oğlu varmış. Büyük oğlu Prens Edward akıllı ve dikkatli biriymiş. Küçük olan oğlu Prince Clifford ise çok ama çok hovardaymış. Ah, Rubus, bana mücevherleri getir. Majesteleri, bu yüzükleri özellikle sizin için yaptırdım. Çok zarifler. Al bakalım. Efendim, teşekkür ederim. <gülüyor> Majesteleri, yüz altın sikke daha vermemiz gerekiyor. Ya, bir saniye. Edward, bana yüz altın sikke borç verebilir misin? Ama babam daha yeni biner altın verdi ikimize de. Ben harcadım. Şimdiden mi? Daha bir saat bile olmadık Clifford. Abi, beni bekleyen biri var. ''Adamın yaptırdığı yüzükleri ve bileklikleri görmen gerek. Sen de kendine birkaç tane almalısın.'' ''Biliyor musun Cleiford? Sen adam olmazsın.'' ''Borç ver bana. Lütfen abi. Bizler prensiz, bizim altınımız hiç biter mi?'' Prens Edward, Prens Cleiford'a yüz altın sekke borç vermiş. Ama küçük kardeşinin bu şekilde harcama huyuyla yakında saraydaki bütün altını bitirmesinden korkmuş.'' Ve bunu babasıyla konuşmaya karar vermiş. Baba, Clifford bu gidişle saraydaki bütün altını harcayacak. Haklısın. Sen onunla konuşmadın mı? Tek söylediği şey bizim prens oluşumuz. Bizim altınımız hiç bitmezmiş. Aa, yani konuşmanın bir faydası olmayacak. Prens Clifford'a söyle, onu derhal görmek istiyorum. Prens Clifford huzura çağrılmış ve kral onunla konuşmuş. Sen sadece altının gücünü biliyorsun. Altın seni ne kadar zayıf kılabilir, öğrenme vaktin gelmiş artık. Seni hiç anlamıyorum baba. Burada bin altın sikke var. Bu sikkeleri bir ay idare edersen sorun yok. Ama daha öncesinde harcarsan saraydan ayrılman ve ancak altının güçsüzlüğünü öğrendiğin zaman geri dönmen gerekiyor. Altından daha değerli şeyleri öğrendiğinde. Bu çok önemli. Sakın unutma. Tamam mı? Nasıl istersen baba. Kral böylece Prens Klepper'da bin altın sikke vermiş. Tabii Howard Prens bunu birkaç gün içinde harcamış. Ve anlaşma şartları gereğince sarayı sadece Prince Edward'ın ona verdiği dört altın sikke ile terk etmek zorunda kalmış. Baba, peki başka bir yolu yok mu? Bu onun için iyi. Clifford'ın iyi bir kalbi var. O iyi kalp Clifford'ı koruyacak ve bize daha bilgili geri dönmesini sağlayacak. Prince Clifford krallığın uzak bölgelerine varmış. Orada bir anda bir ses duymuş. Vurma zavallı hayvana. Şişemin içindeki bütün sütü içmiş. Ben ne iç şimdi? Bu kedi bana faydadan çok zarar. Ben onu senden satın alırım. Ne kadar? Bir altın sikke. Altına olmaz. Al bakalım. Merhaba dostum. Artık özgürsün. Hiç kimse sana vurmayacak. Ben seninle gelmek istiyorum. Peki. Gel. Ama sana hiçbir şey veremem. Senin iyi bir kalbin var. O yeter de artar bile. Prens biraz ileride bir tarlaya gelmiş ve orada çok öfkeli bir çiftçi görmüş. Seni pis hayvan! Ne oldu? Vurma şu zavallı hayvana! Kuşlar bütün meyvelerime zarar vermiş. Güya bu köpek onları kaçıracaktır. Ama bacağına baksana. Ben bu köpeği senden alırım. Ne kadar? Bir altın sikye isterim. Al bakalım. Artık özgürsün dostum. Ben seninle geleceğim. Tamam, gel. Ama sana hiçbir şey veremem. Senin iyi bir kalbin var ve o yeterli. Gel. Prens biraz ileride bir adama rastlamış. Adamın elinde kırmızı kumaşla örtülü tuhaf bir paket varmış. Prens yakından geçerken bir kuş sesi duymuş. Biri salsın beni. Hey! Ne var onun altında? Bundan sana ne? Ben ne olduğunu görmek istiyorum. Bırak bu papağanı. Onun gökyüzünde uçması gerekiyor. Kafeste durmaması gerek. Bu papağanı salmamı istiyorsan bu sana bir altın sikkeye patlar. Al bakalım. O zaman şimdi serbest bırak o zavallı. Artık istediğin yere uçabilirsin. Ben seninle gelmek istiyorum. Gelebilirsin ama sana hiçbir şey veremem. Senin iyi bir kalbin var ve bu yeterli. Gel. Prens yeni dostlarıyla yürümeye devam etmiş. Biraz ileride bir yılan oynatıcısıyla karşılaşmış. Gösterimi izlemek ister misin? Daha fazla yapamıyorum bu işi. Lütfen beni biri kurtarsın. Merhaba. Bir yılanı böyle bir sepette tutmak acımasızlıktır. Sal onu. Yılanı salmamı istiyorsan bu sana en az bir altın sikkeye mal olur. Al. Artık gitmekte özgürsün dostum. Ben senin yanında kalacağım. Ve bu iyiliğinin karşılığını ödemek istiyorum. Buna hiç gerek yok dostum. Hayır. Benimle beraber ailemin yanına gel. Ve babam sana ne istediğini sorduğu zaman ondan kendi taktığı yüzüğü istedi. Prens yılanın ondan yapmasını istediği o tuhaf şeye şaşırmış. Ama yılanın dediği gibi yapmaya karar vermiş. Birlikte bir tepeyi tırmanıp bir ine gelmişler. Yılan babasıyla konuşmak için içeri girmiş ve kısa süre sonra Prens Clifford da içeri alınmış. Siz benim oğlumun hayatını kurtardınız. Söyleyin sizin için ne yapabilirim? Ben sadece her insanın yapması gereken şeyi yaptım. Karşılığında bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Sizin çok iyi bir kalbiniz var. Dileğinizi yerine getirmek bir onur olacaktır. Lütfen ne istediğinizi söyleyin bana. Macem öyle, taktığınız yüzüğü alabilir miyim? Ben bu yüzükten asla ayrılmazdım. Ama verilmiş bir söz tutulmalıdır. Alın bunu, cadıya dikkat edin. Cadı senelerdir bu yüzüğün peşinde. Prens kendine söylendiği gibi yapsa da alınabilecek o kadar çok altın varken bir yüzük istemenin ne faydası var anlayamamış. Ama hiçbir şey dememiş. Prens bohçasını açmış ve içindeki ekmek parçasını çıkarmış. Ama hayvanların da aç olabileceğini düşündüğünde ekmek parçasını onlara vermiş. Biliyor musunuz ben aç değilim. İsterseniz bunu siz paylaşın. Niye yüzükten istemiyorsun? O bir yüzük. Yemek yapan aşçı değil. Şimdi dinle. Yiyecek mi? Sen ne dilersen. Ama şimdilik yiyecek olsun o dilek. Ben en lezzetli tatlıları istiyorum o zaman. Bana sıcak buddink, kediye çilekli kremalı pasta, papağana meyve ve fındık, köpeğe bisküvi... Sana da... Ben daha önce yedim. Teşekkür ederim. Öyleyse benim dileğim... Yiyecekler gelmiş bile. Çok lezzetli görünüyor. Şimdi benim yaptığımı yap. Bu ayran şişesini yanında tuttuğun sürece, yüzükten her şeyi isteyebilirsin. Çok teşekkür ederim dostum. Prens ve hayvan dostları uzaklara gitmiş. Harika yüzük yanlarındayken hiçbir şeyi düşünmeleri gerekmiyormuş. Yüzük onlara yiyecek, bir ev soğuk geceler için sıcak örtüler dermiş her şeyi. Gezerlerken yeni bir krallığa varmışlar. Krallık kapılarından girdiklerinde tuhaf bir duyuru yapılıyormuş. Kral denizin ortasında bir gecede altından bir saray yaptıranı prensesle evlendirecek ve krallığın yarısını ona verecek. Bu ne tuhaf bir duyuru. Kralın üstünde kötü bir büyü olmalı bence. Yoksa niçin o kadar imkansız şartlar öne sürsün ki? Evet, aslında bu o yüzüğü bulmak için yapılmış bir büyü. Ha? <gülüyor> Yüzüğün gücü sayesinde bu şart prens için hiçbir şey değilmiş. Prens saraya gitmiş ve o sarayı inşa edeceğini söylemiş. Ben bu şartı çok kısa sürede yerine getirebilirim. Bundan emin misin? Evet majesteleri. Prens deniz kenarına götürülmüş ve orada gece huzur içinde uyumuş. Herkes onun için korkuyormuş ama şafak söktüğünde prens uyanmış ve yüzüğüne rica etmiş ve hop! Denizin ortasında güzel altından bir saray yükselmiş. Gardiyan kılığındaki cadı bunu görmüş. Ay ezik! Biliardım! Kimse onu almama engel olamaz artık. Prens ve prenses mutlu bir evlilik yapmışlar ve o altın sarayda yaşamaya başlamışlar. Cadı yüzüğü almak için planlar yapmış. Şimdi şansım var! Cadı yaşlı bir kadın kılığına girmiş ve denizde kaybolmuş biri gibi davranmış. İyi kalpli prenses onu saraya almış. Majesteleri ne kadar da güzel bir eviniz var. Ama nasıl oluyordu bu kadar büyük bir sarayda hiç hizmetkar yok. Aa, bize hizmetkar gerekmiyor. Prensin bizim için her şeyi yapan sihirli bir yüzüğü var. Ben o yüzüğü görmek istiyorum hemen. Aa, yani <gülüyor> sakıncası yoksa tabii. Kocam yüzüğü hep yanında tutar. Görmek için kocamın geri gelmesini beklemeniz gerekiyor ne yazık ki. Yüzüğü prensten çalmak çok zor olacak. Başka bir şey denemeliyim. Aa, hayır, yüzüğü kendi yanınızda tutmanız gerekiyor. Neden? Ya denizde kaybolursa sarayda sizin yanınızda daha güvende olmaz mı acaba? ''Çok haklısınız. Kocam geri döndüğünde onunla konuşacağım.'' Prenses o gece prensten denize açıldığı zamanda yüzüğü onda bırakmasını rica etmiş. Prens hemen kabul etmiş. Ertesi sabah prens denize yüzük olmadan açılmış. Cadı onun gittiğini görmüş ve artık prenses yalnız kaldığından gerçek <gülüyor> şekline dönmüş ve yüzüğü prensesten kalkmış. Nihayet seni bütün hayatım boyunca aradım. Seni bulmak için bu krallığa kötü büyüğü yaptım. Nihayet benimsin. Kocanız eve döndüğünde burada ne olduğunu asla bilmeyecek. <gülüyor> Prens denizden döndükten sonra hayvanlar her şeyi ona anlatmış. Ben prensesi nereye götürdüğünü biliyorum. Çabuk beni oraya götür. Senin oraya gitmen güvenli değil. Sakın unutma yüzük cadının elinde. Köpek çok haklı. Cadı yüzükle ne yapar kimse bilmez. Miyav yüzüğü sana biz getiririz. Kapağan onları cadının prensesi sakladığı yere götürmüş. Prensesin yanına ilk önce yılan gitmiş. Bugün akşam yemeği için mutlaka peynir iste ve peynirin birazını mağaranın duvarlarının yakınına bırak. Prenses akşam yemeği için peynir istemiş ve birazını gizlice mağaranın duvarlarının yakınına bırakmış. Gece prenses ve cadı uyurlarken peynirleri yemek için ortaya sıçanlar çıkmış. Kedi bekliyormuş. Bir sıçan yakalamış ve kuyruğunu cadının burnuna sokmuş. Cadı hapşırmış ve yüzük ağzından çıkmış. Papağan yüzüğü kapmış ve uçarak kaçmış. Köpek prensesi serbest bırakmış ve yılan da cadının onlara saldırmasına engel olmuş. Kısa süre sonra hepsi prensin yanına gelmiş. Lütfen cadının ve yaptığı büyünün üstündeki bütün o kötülük bu krallığın üstünden ilelebet kaldırılsın. Babamın ne dediğini şimdi anladım. Ne? Ne? Ben de dünyanın bütün altını ve serveti vardı. Ama beni kötülükten uzak tutmaya yetmiyordu. Ne dostlarım ne de param yardım etti. Hayatım boyunca sırf bir prens olduğum için paranın alabileceği şeylere önem verdim ben. Beni sevenlere hiç önem vermedim. Mutluluğu garantilemek için herhangi bir miktar yeterli değildir. Ama tek bir dostun sevgisi hayatlarımızı ilelebet aydınlatmaya yeterlidir. Benim beş dostum. Bir abim ve bir babam var. Daha fazla para lazım değil bana. Al bunu ve babana geri götür. Bu ona ait. Ve sonunda Prince Clifford evine daha bilge biri olarak geri dönmüş. Hayattaki doğru şeylerin değerini sonunda öğrenmiş ve babasıyla, abiyle, hayvan dostlarıyla ve hayatının aşkı prensesle sonsuza dek çok mutlu yaşamış.